الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده Fáin aṣdáq al-hadithi kalamu Allah, vahyır al-hadi hadi Muhammedin, sallallahu alayhi wa aláhi vassalam, vahşir al-umur muhđdetha tuha, vokla muhđdethin bidğa, vokla Ramazan ayına bir hafta kaldı. Şabanın e, 24. günündeyiz. Ramazan ayına alt gün yedi gün diyelim kaldı. Bu mübarek ayı karşılamak için biz bir hatırlatma yapacağız inşallah bu ders. Dersimizin konusu hatırlatma babından olduğu için teşvik nasıl hazırlanırız bu aya bu mübarek aya? Alimlerin 30 tane nasihatleri var. Öhütleri var. Bu attus nasihati işleyeceğiz inşallah. Hızlı bir şekilde tane Attustan nasihat. Attustana ön plana çıkan bir Musulmanın ajandasında Ramazan'dan önce kendisini buna hazırlanması, hazırlaması lazım. Şimdi niye kendimizi hazırlıyoruz? Çünkü bu çok önemli bir aydır. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: Buyuruyor ki diyor Şehrü Ramazanel lazî unzile fîhi'l Kur'an. Huden lin nâsi ve beyinâten huda vel furkân. Ramazan ayında ne oldu? kuran Kerim indi. Bu ay mübarek bir aydır. İçinde Kadir gecesi var. 1000 şehirden, bin aydan daha hayırlıdır. Öyle bir ay nasıl karşılanır? Her zaman bulamayız. Senede bir seferdir. Belki bu sene buluyoruz. Önümüzdeki sene biz yokuz. Ondan dolayı şeytan tuğlul emel dedikleri uzun sene ne verir? umut verir. Asılda musulman uzun umitlere hayati meselelerde kapılmaması lazım. Ama uzun umitler projelerde olur. Hayati meselelerde olmaz. Hayatta yer üzerinde İslam devleti için, insaniyeti kurtarmak için uzun projeler olur. Ama kendin için ölçü nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a neyi? Tavsiyesi. Sabah kalktın, akşamı bekleme. Akşam oldu, sabaha bekleme. Böyle adam ne olur? Eli tetikte olur. Her zaman hazırdır. Cibril aleyhisselamı karşılamaya. Bu mübarek ayda hepimiz öyle olmamız lazım. Sonra ne diyor Allah-u linnas. Bu ayda hidayet var insanlara. Bu ay hidayet ayıdır. Bu ayda Kur'an indine için insanlara yol göstericidir. Kur'an nedir? Hidayettir. Kur'an sırat müstakimdir. Kur'an bizi nereye götürür? Cennete götürür. İşte o Kur'an ayıdır bu. Kur'an kendisi cennete götürse bize ayın olur, mübarek olur. İşte şahru Ramazan الذî unzile fîhîl-Kur'an Huden linnâs ve beyinâtim minel hudâ vel furkan Furkan nedir? Beyin nedir? Ap açığ yol göstericidir. Neden? Furkan. Neden furkandır? Furkan nedir? Ayran. Hazreti Ümer'e neye dediler? Ümer'ül Faruk. Çünkü Hak'tan batılı ayırdı. Onun için ayıran nedir? Kur'an-ı batıldan şeytanın babamız Hazreti Adem'den Kur'an'ın inişine kadar bütün planlarını Kur'an-ı boşa çıkartıyor. Hepsini önümüze seriyor. Bütün planlar önümüze seriyor. Onun için Furkan'dır. Hak'tan batılı ayıran bir meseledir Kur'an-ı Kerim. İşte bu furkan, Kur'an-ı Kerim, bu mübarek ay, bu ayda ne yapmamız lazım? Onun için kendimizi ne yapmamız lazım? Hazırlamamız lazım. Şeytan, baş düşman bırakır mı? Bu ayda planı bozulmuş. Bırakır mı? Allahu Teala bize bir avantaj vermiş. Bu ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şeytanlar ne olur? Çilite uğrular. Maritler, şeytanların en azgınları bir günde ne olur? Ramazan ayında zincire vurulur, el ayakı kırılır, kanatı kırılır. Ne yapar? Bir şey yapamaz. Ama ufak, bu değil şeytan bir şey yapamaz, artık kimse günah işleyemez. Ramazan'da bile günah işleniyor. Ama kimi için vurulur? Aslında müminler için. Yoksa fasık Ramazan'dan önce de sonra da fasıktır. Müminler Allahu Teala bir destek veriyor. Bu ay boşuna gitmesin. Müminlere bir havantaj. Al düşmanınız, he? Hafifleri üzerinizden yükü kalktı, asası kalktı. Hadi iş çalış. Yeter ki çalış ya. Yeter ki çalış ey insanoğlu. Yeter ki amel yap. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bu cüriş ne yapıyoruz? Ramazan ayı önemini hatırlatarım. Ondan sonra burada ne yapacağız? Aynen imancı gibi. imanımız olmasa biz mükelleflik alamayız. Emelleri, emel yapamayız. İmanımız olsun ki Allah'ın emirlerini kabul ederim. Onun için kabul etmeyenlerin imanları zayıftır. Ne yapıyorlar? İnşallah yaparız diyor, yapmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, diyor ki من سامرالadan imanen ve ihtisaben affir ma taqaddama min ramazan ayı geldi üzerine sağlığı yerindedir ha evinde oturmuş memleketindedir hasta değil ha aklı yerindedir bu ayı oruç oldu ama nasıl oruç oldu yok adet gereği yok işte sadece aç susuzluk kalmak gereği yende de işte Ramazandır fırsattır insanlardan oruç olsak sağlığımız biraz iyi olur. Zaten normal günde rezim yaparsan zorluk çekiyoruz. Şimdi her çeşit oruç kimse önümüzde yemek yemiyor. Bu akıntıyla giderim. Öyle oruç kabul olmaz. Nasıl oruç? İmanen ve ihtisabı. Ne demektir? İman, iman ediyorum bu İslam'ın şartıdır, Olmasa olmazıdır. Bu imandır. İman ediyorum oruç olmanın şertleri var. Oruç kendisi İslam'ın şartıdır. Bu orucun da şertleri var. Onları da yerine getirin. En kaba şerti nedir? Üç meseleden. Birincisi yiyecek, içecek şehvetten. Bu kaba belli şertlerdir. Bunun arka planı var. Nedir? Bütün nefsini bütün maasilerden nefsimin emmâretum su nefis nedir? Kötülüğü emredendir. Nefsime de zincir vuracağım. Allah Teala nasıl marid şeytanlara zincirledi doları? ben de nefsimi zincirleyeceğim vay. İşte bu imandır. İhtisaben nedir? Bunları hepsini sadece Allah rızası için yapıyorum. Ahmet, Mahmut değil. Gösteriş değil. Zaten oruçtan riya olmaz. Bütün ibadetler kutsi hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah Teala buyuruyor. Diyor, bütün ibadetler İnsanoğlunun kendisinedir. Sadece oruç benim için onu da ben mükafatını ver. Ne demektir bu? Yani oruç olan oruç nedir? Allah'la kulun arasındadır. Beni zordan namaz kıldırabilirsin. Ben senden korkarım namaz kılarım. Çok var bize. Bırak sultan bırak başkalarının korkusuyla. Patronlar var. Bazı işçiler var. Bazı yerde çalışıyor. Patronu dindardır. Kendisini ama ama patronu görürken namaz kılıyor işte benim işim iyi olsun. Bana zordan da zekat verdirebilirsin. Ama oruç zordan tutturamazsın. Evet ben senin önünde orucu mutfaka giderim su içerim. Kim bilir? Bir kuldan Allah bilir. Onun için benim içindir diyor. Ben onun mücafatını veririm. Allah verse ha? verse ne verir? ganidir Rabbil Alemin. Ganilerin ganisi. Gınası nedir? Mutlaktır. Allah versene verir. Diyor normal oğlunun ameli nedir? Bir her ameli ona katlar. Yedi yüze katlar ve Allah istediği kadar katlar. Ama e, oruç bana kalsın. Bana bırakın mücafaatini veririm. Yani yedi yüzü çarptır hiç korkma. Allah kerimdir. Allah'ın keramını nerede bilirsin? En az nerede bilirsin? Bu dünya meselelerini bırak da. En son insan cehennemden çıkar. Rabbil alemin diyer git sen cennete yer. Ya Rabbi ben ne gideyim cennete? Her şey almış. Cennette yer kalmamış. Git diyer ne kadar yer istiyorsun? Bu kadar bu kadar istiyorum. Git on misli verdim sana. Gelir bakar cennette on misli ya Rabbi ne yaptın? Çoktur. Elhamdülillah şükreder. Bir on misli daha. Allah Gani'dir. Onun için bırakın Rabbil alemine işte ihtisap budur. Ben orucu sadece Allah rızası için tutacağım. Bütün meşakkatlerine ihtisap yapacağım. Nedir? Suzuzluğuna, aclığına, şehvetine. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir dene sene küfretti geldi. Söydü seni. De in nisain ben oruçluyum ben oruçluyum ben oruzluyum. Şerrinden kuru. Hiçbir reddetme onu. Nasıl cuma namazında bir tane konuşursan süslesen cuma namazın batıl olur. Oruçluya da ben oruçluyum diyesin sadece. Reddetmeyeceksin. Çünkü orucunu o şeytandır. İns şeyatinil ins. Şeytanın askeri gelmiş senin damarına basıyor. Bir tepki etki tepki vereceksin ki oradan orucun bozulsun. İşte imane ve ben nedir budur. Şimdi öyle bir Ramazan'ı biz nasıl hatırlatırız? Karşılayacağız. 30 tane nasihat var. İnşallah Allah bize verdiyse kısacası bu derste bitiririz onu. 30 tane nasihat. Bence her çeş, şimdi burada oturan eline bir kalem çağıt alması lazım. Bence her çeş bizi dinleyen Eline bir kalem kağıt alıp bunları yazması lazım. Yazmak sadece değil ki yazdım. Evet ben yazdım bitti. Hayır. Yazıp iş başına geçecek. Nasıl biz çocuktuk ilk okulda çarpı tablosu diyorlar. İçi çarpı çi dört. Bunu ezberlemek zorundaydık. Cebimize yazıp koyardık sıkıştığımızda çıkardık bakardık kaçı kaç etti yoksa geçemeyiz sınıfı aynen o çocukluk zihniyetiyle bu çağıdı cebimizde bulunduracağız. Bu Ramazan ayını gelin beraber başarılıyla düşmanımızın karşısında kazanmaya kazanacağız da Allah'ın izniyle. Eğer bizim imanımız var ise ki var elhamdülillah ve inşaallah ne yapmamız lazım? Kazanacağız, bula işe koyacağız. Çünkü iman, iman iddiaydan değil. Biz dedik ki iman ehli sünnete göre itikattır, inançtır, ikrardır dilden, Amelden onu ispat etmektir. İşte hodur meydan, ispat edelim. Neyi ispat edelim? İşte bu Oruç ayını imanen ve ihtisaben. İman, Vallahi Allah rızası için tutmamız lazım. Birinci, birinci üzerimize olan görev bu hatta şimdiden nedir? Tevbe. Tevbe. Tevbe nedir? Tevbenin anlamı nedamettir. Nedamet nedir? Puşman olmaktır. Değil mi? Pişman olmaktır. Yani neye ne damat ediyoruz biz? Müslüman olduğumuz için haşava kafa, mümin olduğumuz için haşava kafa. Hangi meselede biz bir hata yapmışız, ondan pişman olacağız. Bunun da üç tane şartı var. Hakiki tovanı. Birincisi nedir? Pişman olacaksın. O yaptığın masiyetten. İkincisi ona azimetten azmedeceksin. Bütün kalbinle ben bu hataya dönmeyeceğim. Nasıl beni ateşe atsalar istemem, o günaha düşmeme istemem. Üçüncüsü nedir? He? Birincisi, dedik e, şey, e, pişman olmak. İkincisi, he, tövbe etmek. Yani bir daha dönmemek mesele, o meseleye. Bir daha dönmemek. Eğer kul hakkı var ise kul hakkıyla ne yapıp halallık almaktır. İşte bu tövbenin hakikatiyle biz Ramazan'dan önce çulahımızı tabir caiz ise önümüze koyacağız. Borç defterini nasıl önüne koyulsun? Günah defterini önümüze koyacağız. Ne yapmışız? Bu mehfiret ayıdır. Burada bütün ameller katlanır 700'e daha fazlasını dedik. Bırakın Allah'la kulun arasındadır. Şimdi birinci biz tövbe edeceğiz. Neden? Bütün günahlarımızdan. Günahlarımız nedir? Gıybat yapmışız, nemime yapmışız, haram yemişiz, küfretmişiz, gön gönül kırmışız, silah-i rahim yapmamışız. Ne kadar Allah'ın emirleri var. Uygun. Yapmamışız onları. Olardan tövbe ederiz. Bundan sonra azimet ederiz. Ne yaparız? Kendimizi hazırlarız. Bundan sonra en güzel al amel yapmaya ve Allah'ın emrine uymaya soynuruz. İşte bu nedir? Tevbedir. Bu bir. Tevbeyi yerine getirmek için hakkıyla biz Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'tan yardım dileyeceğiz. Tevbe ne ile olur? Tevbe kim yapar tevbeyi? Nefsil levvâme. Allah Teala nefsil levvameyi yemin ediyor. Ant Nedir nefsil levvame? Hatayı işler. İmanı cereyi. iman onu zorlar. Kendi kendini levm eder. O meseleden tevbe eder. Bizim devamlı nefsimiz ne olması lazım? Levvame. Levm edecek kendimizi. Her zaman. Bu da nefsil levamaya insan nasıl kendisini getirir? İmanla. O zaman ne yapacağız biz Ramazan ayında? İmanımızı ne güçlü güçlendiriyor? Olara sarılacağız. Şimdi bu attus tane onlar da var Allah'ın izniyle. Bu attus nedir? Birbirini tamamlar. Zincirleme diş, dişli gibidir. Yapboz gibi. Bak bir tanesini çıkartsam en şey olur, arızalı olur tabela. Bu attus hepsini Allah'ın izniyle elimizden geldikçe yerine getireceğiz. Genel Cenel bir tövbe yapacağız. Her şeyden sıfır kilometre. Fırsatın rahmet ayıdır bu. Bu ayda Allah senede bir sefer koymuş bizim format atılıyor bize tabir caiziz. Sıfırlanıyor. Her şeyimiz sıfırlanıyor. O zaman hadi soyunalım bu bereketli ayda, bu rahmet ayında, bu mübarek ayda, Kur'an ayında neye? Düşmanımız zaten zayıf düşmüş. Ne yapalım? Tevbe edelim. Bu bir. İkincisi, ikinci nasihat Çinci alimlerden gelen öhüt, tabi bu öhütler de alimler ceplerinden çıkartmamışlar. Nereden çıkartmışlar? Sünnet-i Seniyye'den, şerii İslamiye'den, İslam şeriatinden çıkartmışlar bunları. Kur'an ve sünnetten. Çinci, bütün azalarımıza mukayyet olacağız. Çincisi budur. Her şeyimize sahip çıkacağız. Nedir? Bunlar sahip çıkmamız ne de sahip çıkacağız? İçi dedik ana unsur var. Ramazan orucun ne dedik bozar? İçi ana unsur. Ağızdan giren, yiyecek içecek bir de şehvet meselesi. Bunu, bu kişisini tutacağız hakkıyla. Çünkü bu kişisini tutmasan orucumuz kabul olmaz. Onun için bu ikincidir. Birinci tovbe ise ikinci hakkıyla bunları tutacağız. Zaten biz yiyecek, içecek şehvetimizi tutuyoruz. Şeytan da bunda bize yaklaşmaz. Çok az insanlara yaklaşır. Binde bir milyonda bir ne yaklaşır. Çünkü Müslümanlar, elhamdülillah bu konuda şeytanın belini büçmüşler. Ama şeytan razı olur mu buna? Hayır. Şeytan gelir ufak tefek meselelerden işlerdir sana. İşte bu ana çizgisiyle o ufak tefek meseleleri yerine gelmezse Allah Teala diyor benim o kulun aç kalmasına, susuz kalmasına benim ihtiyacım yoktur. Rejim yapan da aç susuz kalıyor. Demek ki ne var? Biz ağzımızdan tercimize sahip çıkacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kim? çift dağının arasına sahiplense bir de çip arasında nasıl olarak yani hadiste böyle geçiyor Arap şeyinde, Türkçe'de daha başka şekilde geçiyor. Çip arasındakine sahip çıksa ben ona cenneti grantili veriyorum. E zaten bütün günahlar buradan oluyor. Yani haram girecek yani haram çıkacak ağızdan haram girecek yiyecek haram çıkacak konuşacak. Yen de insanın neyi? Şehvet meselesinden günaha düşecek. Onun için bu kişisini tutacağız. Ağzımızı nasıl tutacağız? Sahip çıkacağız. Zaten yemek tamam bunda bir mahsur yoktur. İçmekte de bir mahsur yoktur. Ha bu yemek içmen de fıkhını bileceğiz. İşrafa gitmeyeceğiz. Yok Ramazan ayı oldu saldıracağız yemeklere. Bizim aklımıza tatlı gelmez... Ama Ramazan'da gün de iftardan sonra tatlı olması lazım. Aslında Ramazan olmuş. Çeki düzen vermek bedene ama şu anda Ramazan'dan çıkarken biz ha hantallaşırız. Belki çılağı alıyoruz. Çünkü çok yemek yediriliyor. Sanki intikam alıyoruz. Nasıl sabahtan aç kaldık. Bunun fıkhından sonra biz bunu da bileceğiz. Fıkhından Ağzımıza sahip nasıl olacağız? Dilimize sahip olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği hadisi gibi. Dilimize sahip çıkacağız. O da nedir? Dilimize sahip olmak gıybet, nemimet, ha? kötü şeyler, şarkı. Ha? Bunlardan uzak duracağız. Kötü konuşmayacağız. Kimse hakkında konuşmayacağız. Tam tersine bunu ne yapacağız? Sahip çıkmakta. Bunu Allah rızası için kullanacağız. Ağzımız Resulullah'ın dediği gibi her zaman ağzın ıslansın neyle? Zikirden. Şimdi insan konuştukça ağzı ıslanır. Kinayettir işte oraya. Demek ki her zaman dilin oynuyor. Ne diyor? Zikrediyor. Zikrullah. Allah zikri nedir? Allah'a yatlıyorsun. La ilahe illallah demektir sabah akşam zikri devamlı Allah'ı anıyorsun. Kur'an okursun. Namaz kılmak zikirdir. Vesaire. Bu meseleler nedir hepsi? Zikirdir. Burada ağzımıza bu konuda sahip çıkacağız. fercimize nasıl sahip çıkacağız? Harama bakmayacağız. Harama bakmayacağız. Gözümüz, he, kulağımız, hepsi de yapacağız, kontrol edeceğiz. Ne bizi muğallas harama götürüyor Ferc vasıtasıyla, şehvet vasıtasıyla, onun önünü keseceğiz. O zaman orucumuz ne olur? Mükemmel olur. İmanen vahdisaben ne olur bütün öncedeki, öncedeki Resulullah'ın dediği gibi hadiste bütün günahlarımız siliniyor. Ne olur sıfır kilometre. Anadan doğmuş gibi Ramazan çıkarçan, anadan doğmuş gibi ne oluyorsun? Kul oluyorsun. İşte bu çok önemli. Bütün haramlardan ne yapacağız? Kendimizi tutacağız. Bu ikinci mesele. Yok mesele... Ramazan ayıdır. Televizyondan olmuş bütün diziler. Ramazan ayında müjde. İşte dizi filan, filan program filan, yarışma filan, müzik yarışması. Biz de oturmuş iftardan sonra oh suhura kadar bakıyoruz. İşte bu olmaz. Bu şeytanın planidir. Mümin insan, mümin insan, gerçek mümin insan Ramazan günü televizyonun fişini çeker. Var mı böyle katureli? He? Hepimizin gözü durdu bak. Yapamayız çünkü. Ama çekmek zorundayız. Çekmezsek oradan şeytan işler. Hiç kimse demesin. Ne kadar imanın güçlü olsa muhakkak şeytanın bir yolu var. Muhakkak var. Biliyorsunuz o Beni İsrail'de bir abid 70 sene, 80 sene bir muarada şey yapmış, şeytan gelmiş bir kadını musallat etmiş üzerine. Zine yapmış, çocuğu öldürmüş vesaire. Yani istese şeytan bir yol bulur. Onun için şeytanın bütün kapısını ne yapacaksın? Kapatacaksın. Televizyon şeytanın resmen kapısıdır. Fişi çekeceksin. Deme televizyonda dini program var. Yahu dini programın arasında o reklamlar yeter. Dini programın arasında o spiker kadın yeter. Evet. Bu kadını biz her yerde görüyoruz ama olsun. Ramazan ayında fişi çek kardeş. Evet. Üçüncü Üçüncü, elimizden geldikçe bütün nafile ve sünnetlere muhafaza edeceğiz. Başka gün işlemiyorsan ama Ramazan ayında hepsini Ademze'ye işlemen lazım. ze'ye nafile sünnetlerine sarılacağız. Zaten beş vakit namazın nafileleri bu olması olmazdır aslında. Neden olması olmazdır? Çünkü ilk kul muhasebe kıyamet gününde neyden olur namazdan? Namazı iyi oldu. Bütün ameli kolay geçer. Namazı tamam olmadı. Bütün amellerini incelerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim incelemeye çekildi hesapta? Yandı o. Çaresi yoktur. Kurtulamazsın. O zaman nafile ne yapar? O ameller gün var ise onu doldurur kurtarırsın. Bu bu. Onun haricinde bütün nafile amellere ne nafile var ise namazda Ha? Salavat getirmekte, zikirde, yemek yemekin nafilesini, sünnetlerini, içmenin ondan sonra bütün sabah akşam zikri, bunlar hepsi nafilelerdir. Bunları hepsi ne yapacaksın? Araştıracaksın. Bay, şimdi git Google'da yaz, nafile ibadetleri hepsi çıkar. Bir kitap al, nafile ibadetler nedir? Hepsini koy cebine otur, bunları uygulamaya getir. Eğer bilmiyorsan elhamdülillah hepimiz biliyoruz. Yoktur bugün de bir tane Müslüman camiadedir. Ne kadar uzak olsa, anasından, babasından sorsa onlar daha iyi biliyorlar. Her şeyç biliyor. Çok da tayini bilmiyorsa kaba şeyle biliyor. Onun için nafile ibadetlere sarılacağız. Canlandıracağız. arayacağız. Şimdi sene deseler sen öleceksin, kanser olmuşsun. Bu ilaç, bu ilaç da Türkiye'de bulunmuyor. Filan ülkede var. Paran da yoktur. Nasıl bulursun o ilacı? Vallahi bin tane daşın altından bulursun o ilacı. Çünkü hayat meselesidir. İşte bu nafileler de ebedi hayat meselesidir. Nasıl o ilacı buluyorsun kısa bir hayat için? O, abedi bir hayat için bu nafileleri yapacağız? Canlandıracağız. İyidir hocam Ramazan ayında canlandırıyorum ondan sonra her zaman evet her zaman sen Ramazan'da canlandırsan biz sen asıl çekiyoruz yavaş yavaş aldatarak tabir caiz ise. Ama bu herde aldatmaktır. Sen bir ayağın kaysın bu lezzeti bir al baksalar mısın onda dersin çeşke her çeksizin gibi bize aldatsın. Değil mi? Bir ayağın kaysın bu iman dairesine bir gir. Bu tadı al bak nafile ama ibadetin ne kadar tadı var ya. Fers bile farz bile ibadetler nafile olmasa tadı olmaz. Sen git namazın sadece farzı kılçık için burkuluyor. Ama bütün sünnetleri kıl, tesbihini yapçık bakarsın içinde bir farahlık var. Aydanaya ilden ile sadece zekatını ver. O da canın zoruydan veriyorsun. Ama zekatı versen her ay her gün sadaka da verirsin yanında. O zekatın tadını alırsın. Vesaire bütün ameller öyledir. Bunları ne yapacağız? Sarılacağız. Aslında ben kontrol ediyorum kendimi. Yoksa açılırdıkça açılır. Kısa kesmeye çalışıyorum. Hatta ders 30 üst tona da yetsin bir saate. Dördüncü dinin direği namaza mukayyet olmamız lazım. Zaten mukayyettir. Elhamdülillah. Ama neyle? Cemaatle. Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Cemaatle namaza camide Ramazan ayında mukayyet olmamız lazım. Aslında yine biz kandırıyoruz sizi. Bir gelin camiye. Bakın cemaat camisinde ne kadar tadı var. Ramazandan sonra siz çıkmasız camiden. Evelallah ve inşallah. Bir gelin ayağınız kaysın bir güzel bir yere Allah'ın evine. Ya biz sizi başka kötü yerlere davet etmiyoruz. Allah'ın evine. Çünkü ilan bile deliğinden neyle çıkar? Tatlı dilden. Ya e biz işte yavaş yavaş sizi getiriyoruz. Ama sizin maslahatınızdandır, hayrinizdendir. Cemaat namazını beş vakit yok demeden kaçacaksın camiye. Camide. Oruculsun. Beş vakit git oruç camide kıl. Bakın tadına kadar güzeldir. Camide sünnetini kıl, tasbihini çek. Ha? Bak ne kadar güzeldir. Namaz dinin direğidir. Asıl da cumhur ulemeye göre cemaat namazı ferzdir. Her erçeğin üzerine fersdir. İlle ki zarurette ferz değil. Ama biz maalesef Türkiye'de cemaat namazını gönüllü yapmışız. Yani yas, gitsen olur gitmesen. Öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediği gibi İsterim ki bir tane kıldırayım. Gidin bakayım kim cemaat namazına gelmiyor. Evini başına yıkım sonra bir çibrit vurayım yakayım onu. Ama çoluk çocuk olduğu için içinden yapmıyorum dedi. Abdullah İbn Mektum çor. Gözü görmüyor. Resulullah'ın mevzini Ya Resulallah sabahları namaza gelemiyorum. benden caminin arasında bir dere var. Bir de yırtıcı hayvanlar var. Kimse de yoktur beni getirsin gelemiyorum. Sen gelme izinlisin Bak gelmiş izin almaya. Demek çok önemlidir. Bak sen şimdi bugün işe gitmesen, gelip patrona resen işe gelmiyorum, dinlemezsen ama gidip doktordan izin alıyorsun. Şimdi patron süssün, inandı, inandırıcı olsun. Gelip Resulullah'tan izin alıyor, camiye gelemiyorum diyor. Resulullah diyor, tamam gelme. Sonra bir de diyor, gel gel. Gittikten sonra biraz. Diyor, gel. Diyor, azanı duyur musun? Evet duyurum ya Resulullah. O zaman diyor, gel. Senin üzerine vaciptir. İşte bu cemaat namazını biz teşvik ediyoruz. Kardeşler biz sizi boş yere çağırmıyoruz. tane nasihat diyoruz. Nasihat nedir? Nasihatin terimi nedir? Sadece Allah rızası için olan bir şeydir. Anlamın budur nasihat? Nasihat sadece erindirilmiş, sadece Allah rızası için. İçinde pürüzler hiç olmaz. Nasihat budur. Yoksa riyaya girer, her şeye girer. Sadece Allah rızası için olan nasihat. Nedir o da? Camiye geleceksin. Ne yapacaksın? Cemaat namazı kılacaksın. Tadını alırsın. Aa, şimdi bizim bacılarımız var. Analarımız var. Nenelerimiz var. Eşlerimiz var. Kardeşlerimiz var. Kız kardeşlerimiz var. Bunlar diyorlar ya biz ne yapalım? E Allah size kılmadıkça şey e, fers kılmamış. Camiye gitseniz sizin için sünnettir ama evde kılmanız daha evledir. Özellikle Ramazan'da. Evde kılmanız daha evledir. Ondan dolayı bir erkek kendisi camiye geçse inan ki evde çoluk çocuğunu Allah hidayet verir, kalplerini tutar böyle imanla. Yeter ki sen yap. Sen yap, sen muhlis ol. Hali sen Allah için çalış. Git ibadetlerini yap. Bak evde çoluk çocuğun saat gibi çalışır. Bir günah işle dışarıda bak celeva hanımın sana karşı gelir. Çocuğun sana karşı gelir. Bu kaidedir. Hepimiz denemişsiniz ama bilmiyorsunuz. Şimdi yapın bunu. Bir gün günah işleyen deniz gidin dönerken eve bakarsınız, evde işiniz ters geldi. Hanım sana baş kaldırdı. Bu yanlış kabul etmez. Sen Allah yolunda ol, Allah seninledir. Bak diyor, kulum bana bir karış gelsin ben bir arşin gelirim ona. Yürüye gelsin ben koşarak gelirim onu. Bu kanundur, bozulmaz. Evet. Beşinci, alimler diyorlar ki sadece cemaat namazına gel. Namaz önemli olduğu için sadece cemaat namazına değil, cemaat namazına geç kalmamak beşinci. Bak dersiniz şimdi orada namazdan bunu yapabilirsin. Hayır, bu ayrıdır. Bu ayrı bir ibadettir. da azandan önce çıkacaksın. Cez kalmamak nedir? Yani cez kalmamakın esprisi tekbiretül ihrama imamla yetişeceksin. Ne demektir bu? Yani azandan önce geleceksin İmam imam sala Allahu akbar derken sen orada saftasın. Yok gelmişsin 2. rükhatta 3. rükhatta yetişiyorsun. Bunun anlamı nedir? Namaza erken geleceksin sünnetini kılacaksın imamla beraber Allahu akbar diyeceksin tekbiretül ihrama yetişeceksin. Hasan-ı Basri Rahimahullah ne diyor? İmamların imamı Hasan-ı Basri. Diyor 40 sene 40 sene camide cemaatin yüzünü görmedim. Ne demektir bu bilir misiniz? Yani her zaman ön safta oturuyor, en sonda kalkıyor. İlk önce geliyor, en son kalkıyor. Camaattin kim cemaatte var camide yüz yüze, yüz yüze gelmedim camide diyor. Şimdi en önce gelen ne yapar? He? Yok en önce kakan ne yapar? Hemen çıkar her çeşitin yüzünü görerek oturmuş. Hepsini tanır. En sonda gelen en sonda oturur. Her şeyi çıkarırken o da bakarlar kim çıktı camiden gören. Bu en önce gelmiş en son kakıyor. İşte Hasan Basri nübüvvet medresindesin mezunudur. Bizde olmamız lazım. Ne yapacağız? Tekbiretil ihram. Bir de ön saf. Çünkü ön saf nedir? Bereketlidir. Bak bereket nerededir? İmamın tam arkasındadır. Sonra sağındadır. Sonra solundadır. Sonra birinci saftadır. Sonra cinci saftadır. Yine aynen imamın, cinci saf imamın arkasında. Sonra sağında, sonra solunda vahakazır. Saf gittik çarkaya ecir azalır. O zaman ne kadar önde tutsan o kadar iyidir. Ama bu önde tutmakta değil. Bazı uyanıklar var. He, en son geliyor. Hemen zigzag yapıyor gidip en önde oturuyor. Sençi kimiyle alışveriş ediyorsun? Kimiyle bahsediyorsun? Bu Rabbil alemindir. Melekler yazıyor. Yazıyor. Cuma günü namaza gelirken diyor ki ilk önce gelen bir deve kurban etmiş. İkinci gelen bir inek Üçüncü gelen bir koç. Dördüncü gelen bir tavuk. Beşinci gelen bir yumurta. Sonra azan okundu Allah-u Ekber. Ben yumurta saatinde geldim. Milleti aziyet vererek, olarının üzerine çıkarak gittim. En önde bir boş yer buldum, oturdum. Devam veririm mi Allah-u Teala her şeyi biliyor. Onun için tekbiretül ihrami idrak edeceğiz. Evet. Altıncı, namazdan ilgilidir yine. Nedir? Teravih namazıya muhafaza edeceğiz. Katılmayacağız. Teravih namazı arkadaşlar çok önemli bir namazdır. Teravih namazı çok önemli bir namazdır. Berekettir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim teravihe gitti, imamla kıldı, hatta imam bitirdi, selam verdi, en son imam ayrıldı Kendisi de ayrıldı. Allah onu affeder. Demek ki biz kalacağız. İmamla en sonunda salam verdi biz de çıkacağız. Demek ki teraviyen nedir? Tamam cemaatten kılacaksın. Teraviy namazı sünnettir. Ama teraviy namazı senede bir seferdir. Öyle bir sünnettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben isterdim bırakmam ama korkuyorum ferz olunsun üzerinize. Taravih namazını Resulullah 3 gün camattan kılmış. Ondan sonra Resulullah'tan sonra her zaman camattan bir güne kadar kılmış. Taravih namazı faziletli bir namazdır. Elimizden geldikçe kaçırtmayalım bunu. Bu şeytanı yok eden bir namazdır. İnsanın imanını artıran bir namazdır. Allah rızası için her çeşit bir gözün önüne koysun. Eğer yaşamamışsa bu Ramazan yaşasın. Böyle Allah rızası için evinden çıksın teravih namazına, evdesini alsın, gönül ile gitsin, yok böyle işte gideyim, bir de kendi bir güzel bir imam seçsin, özellikle hatimden okuyan camiler var, oraya gitsin, dünyayı böyle silsin, alsın, cep telefonunu özellikle kapatsın, yoksa sessiz alsın. Bu cami Allah'tan kulun arasında bir şeydir. İnsanlarla camiye girerken, ne yapacaksın? Kapının dışında koyacaksın. Bütün ilişkilerini. Çoluk çocuğun, her şeyin. Camiye girdin, ele bir türbeye giriyorsun. Kabre giriyorsun. Her şeyi unut. Kabre seninle kim gelir amelinden başka? Ha? Hepsi geri döner. O çoluk çocuğun paranla senin var ise zırt atar. Ha? Ama senin için ne kalır? Kabirde sadece amelin kalır. Camiye girerken kabre girmiş gibi ol. Her şeyi unut. Böyle gelin bir namaz kılın, teravih. Güzel bir imamlar arkasına. Yok cet bir imam. Ne kadar takval olsun o cet imam takvanırsenin götürür. Öyle hızlı kıldırır. Böyle akli selim bir imamın arkasında bulun namaz kılın. Ondan sonra camiden çıkarken böyle bir caminin havlasında bir, böyle bir derin nefes al. Onda beni hatırla. Dersin bu adam ne kadar doğru diyor diye. Ama yok. Sen camiye girdin kafam futboldadır maç var. Yan camiye girdin dizi var. Yan camiye girdin hesap kitap var. Yan camiye girdin öyle tıkamışsın deponu nefes alamıyorsun. Sanki intikam alıyoruz midemizde. Değil mi? İşte her şey ifrat tefite getmeyecektir. Evet, bu ne kaçıncı? Altıncı. Şimdi yedinciye geldik. 7. Yedinci, yine müjde verim size namazla ilgilidir. O da nedir? Gece namazı. Aslında teravih namazı da gece namazıdır. Ama bizim ülkede ne kılınıyor? Çekmişler öne yasıyla motamat bağlamışlar. Hemen her şey peketlensin gitsin. Aslında gece namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yarısından sonra çıkardı camide kılardı. Arap aleminde de öyle yapıyorlar. Teravih namazını hemen yassıdan sonra kılmıyorlar. Bir kısmı. Kılanlar da var tabi çok. Ama Sünnete uygun kılıyorlar. Alimler diyorlar ki taravih camiler hepsi aynen saatte değil. Bir kısmı önce kılsın, bir kısmı ortada kılsın, bir kısmı sonra da İnsanların gücülerine kadar her şey gitsin. İslam devletinde öyle olması lazım. Benim gücüm var gecenin sonunda giderim. Nasıl Abu Bakır Sıddik radıyallahu anhü vitri ilk önce kılıp yatıyordu. Hz. Ömer şart adamıydı. Halıyordu. Gecenin yarısında en üç sonunda kalkıp kılıyordu. Ve hakeze. Şimdi ceze namazı nedir? Tabi teravihi kıldın. O da ceze namazıdır. Ama ütil kılmadıysan ceze namazını ihya edeceksin. Tek başına 2-3 olsun. Gel kıl. Gece namazı çok önemli namazdır. Çünkü gece namazında riyası sıfırdır. Kimse seni görmüyor. Herkes uyumuş sen kalkmışsın Rabbini münacat yapıyorsun, çağırıyorsun. Çok mübarek bir gecedir. Belki çoluk çocuğun haber olmaz. Ki tabi'inlerde ashablar, tabi'inlerde alimler vardır. Kırk sene gece namazı kıldı, hanımı aynen yastukta haber olmazmış imiş onunla. Öyle abidler var. İşte bunlar bizim için örnektir. Gece namazı özellikle üçte Son üçte bir de Rabbil Alemin tecelli eder kendine, zatına, has dünya semasına. Ne diyer? Kim benden bir şey sür isticabi edeyim Hangi kulun beni çağırıyor ona diyeyim Cevap verim ona. İşte bu nedir? Önemli meseledir. Evet. Gece namazını ihmal etmememiz lazım. Ramazanda ve gayri Ramazan Ramazan haricinde de. Evet sekizinci Kur'an okumak. Zaten Ramazan Kur'an ayıdır. Ne yapmamız lazım? Bu ayı Kur'an ayı yapmamız lazım. Kur'an ayı nedir? Şifa ayıdır. Bereket ayıdır. Kur'an kendisi müminlere şifadır. Kur'an ayı olduğu için ne yapacağız biz? Ramazan ayını Kur'an ayı edeceğiz. Ha ben Kur'an okuyamam. Benim Arapcam yetersizdir. Hiç hicretin yoktur. Bin tane hüccet getir, bin tane çözüm verilmiş. Yani şeytanın kafası çalışıyorsa, alimlerimizin de kafası çalışıyor. O hüccet atsın, plan atsın, biz de onu bozarız. Kur'an okuyabilirsen en az günde bir cüz. İmam Şafii üç günde Kur'an'ı hatmedermiş. Bazı rivayette diyorlar Ramazanda bir günde 3 hatim yaparmış. Belki insanlara zor gelir ya onların ya bu mübalagattır. Hayır. Ben de öyle diyordum. Ama ben ben sizin başınıza şey yapmıyorum. Ben de öyle dürdüm, denedim, baktım oluyor. Hayır. Ben deneneni gördüm. Gördüm. Bizim hocalarımız Kur'an içlerini bir günde ختم gördüm gördüm. Mescidi haramda, Mekke'de, itikaftayız. Yanımda bir hoca var. Bizim hocalardan birisi. Ha? İlim talebesi. Bir günde Kur'an'ı hatmediyordu. Aynen yatıyoruz, aynen kalkıyoruz, biz yerimizde sayıyoruz. O maşallah gidiyor. Her gün bir günde hatmediyor. On gün beraber kaldık, on sefer hatmettiğini ben gördüm. Böyle oturmuş, yatıyor, ağzı çabalıyor. diyor, cidiyor. Ezberlemiş de biz Fatiha'yı nasıl okuracağız? Hiç böyle kafamız hesap da yaparız ama Fatiha tıkır tıkır okunur, hiç hata yapmarız. O Kur'an içerimi öyle okuyor. E bunlara halal olsun. Yok biz biz içi sayfa okusak şeytan gelir, uykumuz gelir, gözümüz avuştururuz. İman. Onun için sen ne yapacaksın? Kur'an okuyabileceksin. Bir en azından günde bir cüz okuman lazım. Kur'an bereket ayıdır. Okum yazarlığın yoktur. Kur'an dinleyeceksin. Elhamdülillah bugün de radyolar, teypler, televizyonlarda bile Kur'an içerim var. Al bir CD koy. İnternette hangi siteye girsen Kur'an içerim var. Kur'an içerim sabahtan akşama kadar beyninde işlesin. Anladın mı? Dinle. Kur'an ayıdır bu. Her yerde Kur'an çalın. Her yerde Kur'an olsun. Cebinde küçük Kur'anlar var. Vapra mindin Kur'an'a çok. Daha iyidir sağa sola gözün bakıyor boş yere. Bin tane fitne gözüne çarpıyor. Otobüste oldum Kur'an'a, tramvayda oldum Kur'an'a, ha? Her yerde oturduğun boş zamanın var Kur'an'a çok. Televizyonun fişini çekmişsen senin zamanın çok olur Kur'an okumaya. Çok var. Bir de bu ne? Kur'an okumak neyle ne olur? Allah'tan isteyeceksin mi? Canı gönülden dua etsen Allah verir seni. Evet. Kur'an ayı Kur'andır. Dokuzuncu. Yine Kur'anla ilgili? Alimler diyorlar ki Kur'an ayı Kur'an ise hıfz ayı yapın. Kur'an hıfzet. Yememen yapamam. ben yaşlandım. 80 yaşında bir nene var. Ben onu şeyini gördüm. Bir dergide fotoğrafını gördüm. çıktı haber. Arabistan'da 80 yaşında Suriyeli kadın. Torunu 13 yaşında kız torunuyla çisi beraber hatmetmişler çi de Kur'an-ı Kerim. Kız olmuş 15 yaşında hafize nene olmuş 82 yaşında hafize. Sekizan yaşında. Hafiz. Beynin ha? Hafize, Hafize yani kız. Bayan. Ha, bayandır. Ne olmuş? Bu hücreler nedir? Hücreler vallahi ölür. Yaşlansan hücre ölür. Yaşlansan maşlansan hücre ölmez. Bu Allah'ın yaratısıdır. Yapısıdır. Yeter ki sen canlandır hücreleri. Alimler diyorlar ki bilim, tip. Alimleri diyorlar ki beyin hiç hücreleri ölmez. Çalıştırdıksa güncelleşir. Ama tembelleştikçe ne olur? Parslanır. Motor da beledir. Bizim Aydın Usta motorcudur. Araba yattıkça ne olur? Çürür. Ama günde çalışsa araba, dövürdeyim hepsi ne olur? Çalışır. Bilgisayar da öyledir. Bak bilgisayar diyorlar bilgisayarı günde çalışan bilgisayar daha canlıdır. Ayda bir sefer, haftada bir sefer bir bilgisayar açıyorsun. O bilgisayar ne oluyor? Var diski bozuluyor. Çabuk bozuluyor. Beyin hücreleri çalıştıkça açılır. İşte bu Kur'an ayında kendi limit koy kendini. Hefz et. Hiç yapamıyorsan bir yaprak. Hiç yapamıyorsan bir ayet hefz Kur'an ayıdır. Bir ayette etsen çardır. Ya bütün Ramazan'da bir sahifeyi ezberlesen inan çardır. Yeterçi ezberle mübarek. Yeterçi bir kıvırda yerinden ya Allah Bismillah diye devam et yoluna. Kur'an ayı, bereket ayıdır. Evet. Hıfzı da yapmamız lazım arkadaşlar. Küçük şuralardan başlayalım. Ne kadar ezberlemişiz. Hem onları cüncelleştirelim, eşlikleri tamamlayın. Amme cüzünü halledelim. Amenen rasuldur vesaire, bunları ezberleyelim. Şer değil. Yapamıyorsun ama bir sen gel, bir tren yerinden kıvıldasın, ondan sonra ne olur? İnançı bu tadı aldıktan sonra bırakmazsın. Ezbellersin. Evet. Onuncusu, Kur'an'ın açıklaması, hadis ezberleme ayıdır. Hadis niye ezbelliyoruz biz? Hadis, ezbellemek insanın dininin nedir? Sermayesi'dir. İnsanı mukayet olan bir şeydir. Bak alimler diyorlar, bir insan hafız ise o insan hayatta aklı dengesi bozulmaz. Ve ben bunu gördüm. Çok var hafız yaşlı, 93 yaşında bizim Abdullah İbni Akil hocamız 93 yaşında Allah şifasını versin şimdi komaya girdi bir senedir. 93 yaşında ben dizin altında fıkh dersi yap okurdum. 93 yaşında ders veriyor ya 93 yaşında hafız insanın aklı bozulmaz, alim insanın aklı bozulmaz. Hafızası, zakiresi hiç gitmez. Çünkü Allah'ın kelamı, Resulullah'ın kelamı var beyninde senin. Hücreler onunla doludur. Nasıl bozulur? Ama şarkı, laf, fukra olsa ne olur? Hemen parslanır, o çitlenir, çıraçlanır. Usta yanına götür diyerek bu olmaz, bunu değiştireceksin. Beyinde değişmek yoktur. İşte hadis ezberleyeceğiz. Ne kadar elimize aldı? Ezberleyeceğiz. Ya hiç yapamıyorsan al Hüsnün Müslim kitabı Dua ve Zikir. Ufacık bir kitap. İçinde o hadisleri ezberle. Sabah, akşam ha, bu hadisleri ezberle. Sabah, akşam dualarını ezberle. Günde bir hadis ezberle. Oruçla ilgili bir hadis, zekatla ilgili bir hadis. Yeter ki sen başla Bismillah diye. Onun için bugünden hemen çıktık bir hadis ezberleyeceğiz. Al al ne hüssün müslümü. Kırk hadis imam nevuyu al ne. Rüyaz-ı salihini at. konuda bir hadis ezberle. Evet hadis ezberleme. 11. 11. 11. Sıla-i Rahim. Ramazan ayıdır ya. Sıla-i Rahim müminin olması olmazıdır. Biz bunu yapmıştık dersin. Sıla-i Rahim yapacağız. Ramazan mübarek aydır. Sıla-i Rahim ayıdır. Ne yapacağız Ramazan'da? Sıla-i Rahim yapacağız. Soracağız amcamızı, dayımızı, konşumuzu. Hey çeşit gidip ziyaret edeceğiz. Salam vereceğiz. Ne yapar bu? İmanı arttırır. sevgiyi artırır, Kuvveti artırır. Bu amelden ne oluruz biz? Bu amelden? Allah'a yakın oluruz. Şeytandan uzak oluruz sıla Rahim. Başka şehirde akrabaları var gidemiyorsun telefon at. Bütün de Elhamdülillah Skype'i var. Başka şeyler var. Çok telefonlar da ucuz. Aç yeter ki Rahim yap. Ya bir de amcan helu amca nasılsın iyisin Ramazan'ın mübarek olsun. Ya onu yapamıyorsan bir mesaj at. Bedava cibi. Telefondan bir mesaj gönder. Her çeşitli ne yap? sıla Rahim yap. Ya bu ay ben 100 lira fatura koyurum sıla Çok mu? He? Ya çuvaldan ameldir bu ya. Kıyamatta sen miskal-i zerre amele ihtiyacın olur. Çuvaldan amel gelir senin çuvalın. Terazide. İşte Sıla-i ondan dolayı çok önemlidir. sıla biz dersini yapmıştık. Fazla uzatmıyorum. İsteyen o derse döner inşallah. Bir de sıla yanında Konum konşuyla da sılay-ı rahim yapmak lazım. Her çeşitli sormak lazım. Dostlarını, ahbablarını, sen değil akraba. Sılay-ı rahim asıl da akrabadan başlar. Müslümanlardan da yapmak lazım. Mesela benim çok arkadaşım var. Senede bir göremiyorum. Yani haklı, her çeşitli meşgul. Ama Ramazan geldi, Ramazan münasebetiyle. Selamünaleyküm aleyküm kardeş, nasılsın dedim bir sorayım. Ne kadar güzel. İşte bu imanı artırır. Evet. Evet. Bu kaçıncı oldu? 12. 12. 12. İftarusa im kullu. Hevum. O da nedir? Her gün bir oruç. Bir oruçluya iftar vermek. Elimizden geldikçe. Ya bunu niye yapmayalım? Neden bunu yapalım? He? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir oruçlunu iftar ettirsen, yani gelse senin sufranda orucunu atsa sen onun ecri gibi ecil kazanırsın. Hem de onun ecrinden bir şey eksik olmaz. Yani müjde ki tarafı da veriyor Resulallah'sa. O zaman ben derim niye ben bu adama ciddiyim e, yanında olayım? Benim ecrim bunu için gidiyor? Hayır. Beni İbrahim kardeş iftara davet etti. Ben giderim İbrahim kardeşin sufrasında yemek yerim. Ne kadar ecrim var ise İbrahim kardeşin de aynı o kadar benimce bir ecr oldu. Demek ki o gün İbrahim 2 oruç ecri aldı. Ha, benden Eyüp cüttik 3. İlmaz da geldi 4. Aydın geldi 5. Ahmet geldi 6. O sayıra. Ne kadar yapsan o kadar ecir artıyor. Hadi İbrahim seni görelim ya. Bir tık ne? Bizi götür bir iftara. Müsaade, müsaade, müsaade. Anlatabildim mi? Ya, ecri çoktur. İftar. Bir de karşı tarafta isticabi etmesi lazım. Yani bir tane seni iftara davet etti. Lebbeyk diyeceksin kardeşim geliyorum diyeceksin. Neden? Madem benim yüzümden senecil kazanırsın halal olsun sana. Demek çin ne oldu toplum? Birbirine işledi. İşte iftar-ı Saim çok güzeldi. Ali kardeş bakıyor mene çünkü bu sene Allah razı olsun her sene iftar veriyorlar. Vakıfları kapandı bu sene veremiyorlar. İnşallah olur geç kaldık asıl da yapmamız lazım. Her sene toparlardılar mesela. Ali kardeş bizim Çerçüklü'dür. Her sene Çerçüklü garip kurabanları toplardılar derneklerinde iftar verirler. Ne güzel. 20-30 tane geliyor iftar ediyor. Hem de bir güzel laf nasihat filan ondan sonra çeşit dağılıyor. E ne kadar ecir var melekler de geliyor orada iftar ediyor. İftar Saim çok önemlidir. Bunu en canlı nerede görürsünüz? Mekke Medine'de. Bakarsınız her çeşit gel. Medine giriyorsun camiye Mekke'ye. Her çeşit buyurun buyurun diyor gel benim sıframı. Allah Allah biz nerede yaşıyoruz? Birçok görmemiş, bizim adet ürfümüzde yoktur, gidiyor diyor, ya hakikaten biz sahabe döneminde mi yaşıyoruz? Melek mi bunlar? Evet bunlar melek değil. Musulmandılar. Hakiki musulman. Anlamışlar bunun fıkhını. Belki her şeyde dört dörtlük değil, ama bu meselede bu fıkhı anlamışlar ne yapıyorlar? İftar-ı saib. Elinden geldikçe davet et. Onun için yani ha, benim imkanım yoktur. Sufra açayım. Ya senin imkanı yoksun. Babanı davet et. Abini davet et. Hem de sıra-i rahim olur. Ha? Konşunu davet et. Hiç aklına geldi mi bugün konşumuz apartmanda? Ha? Her gün yani bir cüm, bir demesini davet edin benim suframda yemek yiyiz. Halbuki Ramazan oluyor. Apartmanda her çeşit kendi kapatmış kapıyı. Ha? Kimse kimsenin haberi yoktur. On tane daire var bir apartmanda. Kimse kimsenin haberi yoktur. Kapıda geçerken de zor birbirlerine salam verir. Bazen salam verirsin, günaydın diyor sana. Demek şey nedir? İşte bu bu bu ameller suda yar bu iftar ne yapar, İşletir birbirine. Evet, on üçüncü zikrullah, on üçüncü Allah'ı zikretmek. Ne yapacaksın? Bu dilimiz ratbossun dizikirden. Her zaman zikredeceğiz. Tesbih yapacağız. Her zaman. Yani Ramazan ayı geldi. Ya ben oturdum yerimde. Ben çok hocalarımı gördüm. Ve maalesef onların yanında olduğunda biz de yapıyorduk. Ama yanımızda olmadığı için örnek biz de unuttuk. Ne yapıyorlar? Mesela oturmuş böyle bir şey yapmıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. La hula ve la kuvvet illa billah. La ilaha illallah, onda la sharika lah. Ne olur <gülüyor> mu? ala kül şeyin kadir. La ve la illa billah. Her zaman böyle. Allahumü cüllü ala Muhammed ve ala Muhammed. Her zaman zikir budur. Estağfurullah, estağfurullah. Devamlı, ağzın boş olsa bunu yap. Salih insanlar, hocalarımız devamlı bakıyoruz, oturmuşlar ağzlarını dıdağları çabalıyor. İşte bu zikrullahtır. Her zaman ağzın Nemlensin neyle? Zikrullah'tan. Zikrullah'ın da en önemlisi nedir? Gece ve gündüz. Neyi? Zikirleri. Sabah akşam zikirleri. Bunları ezberleyeceğiz. Her çeşit bir hüsnü müslüm alsın. Yen sabah akşam duaları. Bunu cebine koysun. Elhamdülillah Türkçe'si de var. Biz onu müstakil de bastık. Sabah akşam zikirleri. Bedava da dağıtıyoruz para destemiyoruz. istemiyoruz. Gelin herkes bize atsın telefon veririz ona. Koysun cebine onu ezberlesin. Arapçası yoksa Jordan ezberlesin. Ya bu seni kurtaran o bir tarafta sermayendir ya. Burada nasıl bankaya Jordan ayda 10 lira olsa gidip bankaya koyursun diyorsun büyüksün. İşte bu sabah akşam senin sermayendir doğası. Ezberleyeceğiz bunları. Çocuklarımızı ezberlettireceğiz. Bize ezbellettirmediler babalarımız, biz çocuklarımızı ezbellettireceğiz. Sabah akşam zikri olması olmazımızdır. Bunun yanında nedir? Bütün zikirler olması lazım. On dördüncü, sadaka vermek. Sadaka her zaman olur ama Ramazan ayında kendimizi öğretip sadaka vermeye. Devamlı cebimizden çıkarıp sadaka verin. Fakir dedi Allah için, yok ya bu saktaçardın. Deme ya, kendini öğretmemelik. Sahtakar ise ver ona bir lira. Bir lira ver. Sahtakar ise alimler diyorlar sen niyetine göre onun ecrini alırsın. Eğer hak etmişse sen zaten yerine verdin Ben diyorum her zaman kardeşlere fakir geldi. Yok demeyin ona. Ha biliyorum bu adam şeycidir ama yok deme. Neden? Kendini terbiye et. Yok deme. Çünkü Rabbil Alemin kuluna yok demez. Elini açtı lebeyk abdi. diye. Ya Allah diye Allah Teala muhakkak o boşa getmez isticap ederseniz. İster ani, ister hikmeti gereği sonra, ister kıyamete çevirseniz. Kafir bile Allah'ı çağırsa hakkıyla Allah Teala eder ederseniz. Bak, Allah Teala ayette diyor, denizin ortasında Allah Teala'yı çağırdınız, kurtardık sizi. Emniyette olduğunuzda şirk koşuyorsunuz. Ayette geçiyor. Kafir bile Allah kul ne olursa olsun. Allah'a hakkıyla çağılsa Allah ona isticap eder. Onun için ne yapacağız biz? He? Fakir fukaraya yok demeyeceğiz. Fakir fukara yok demeyeceğiz. Devamlı elimizi sadaka. Sadaka nedir? Sak verdi, sol bilmeyecek. Devamlı vereceksin. Devam, elinden geldikçe. Şimdi bir artı bir iki. Ha ben cebimden 1 lira verdim. Kaldı da 9. 10 ise. Evet. Hesap böyledir. Zekat da öyledir. Bak. Zekat da yüzüm var. çisini verdim. buçukunu verdim. Ne oldu? Kaldı. 98.5. Azaldı. 97.5. Azaldı. Ama bu azalmak ma maddidir. Ama manevin oldu. Çok aldı. O nasıl oluyor? Ya Allah bir yerden bir kapa açar. Bakarsın hesapsız kazandı. Bunu her zekat veren bilir. Ben burada delil getirmeme gerek yoktur. Her zekat veren bunu hakkıyla bilir. Zekatın bir ara adı nedir? Zekat, neme yani Arapçada zekat çok almaktır. Adı çok almaktır. Sadaka nedir? Sadaka veriyorsun. Neyse veriyorsun Allah'ın zatıcıdır. Sonra sadaka def'ül bela diyorlar ya. Yani. Sadaka bazı beleler muallaktır onları def eder. Öncel olur. Sadaka versin çok musibetten kurtarır Sadaka çok mühim. 15. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Galiba bu çi derse olacaktır. Bugün 15'te bitiririm onu. Perşembe'de diğer 15'te. İnşallah. Nedir? Ee, ne diyorlar? salat Zuh'a. Kuşluk, kuşluk namazı. Zuh'a namazına mukayyet olmamız lazım. Bakın zuha namazı çok bereketli bir namazdır. Ben bir şey söyleyeyim riyadan kaçalım. Ben kendimi tanıyanı bir hocamız vardır. Muhammed Muhammed nerededir? Muhammed dersi de dinlemiyoruz zaten. Muhammed Kader idim, 11 yaşındaydım. Bir hocamız vardır bizi şey hocasıdır aslında. Tarih öğretmenidir. Ama bize ders verirdir. Bize ders verirdi. Bizim elimizden tutardır, Kur'an öğretirdir bizde. Öcünden bana ne dedi? Dedi oğlum, sana bir nasihat edeyim, hiç bırakma dedi bunu. Dedi her sabah okula gitmeden önce, yen kalktın önlecisin okula gitmeden önce, yen sabah sekiz kahvaltını etti, elbisesini değiştin, ebdesin al, çürü çözü ha namazı kıl. Çok bereketlidir, işinden ders gelir, okulda iyi gidersin, arkadaşların sene kötülük yapamaz, vesaire beni. Ben de hiç bırakmadım. Şimdi olması olmazımdır. İnsan kendini ne yapar? Öğretir. O kadar tatlı. Allah rahmet eylesin o hocamızı. Allah yerini cennet eylesin. Zulumdan bir kazada öldü. Onu götürdüler irak yaran Savaşı'nda. Zulumdan bir kaza oldu. Ara askeri araçta öldü. Allah onu rahmet eylesin. Yerini cennet eylesin. Bizim bu salih emellerimizi onun terazisine koysun bu da vafadandır. Çünkü ondan bir şey öğrendik biz. Bak o ekti şimdi bitiyor. Zuh'a namazı nedir? Ne zaman başlar? 2 mızrak 1 mızrak, güneş yükseldikten sonra önleye 10 dakika, 15 dakika alana kadar 2 rüquat kılabilirsin 800 rüquata kadar. 2, içidir. Her 2 attı salam verirsin. Bu zuha namazıdır. Bunu elimizden geldikçe Ramazan'da bırakmıyorum. Bir Ramazan'da tatını alalım. Ondan sonra ne olur? İnanın Allah'a hiç bırakmazsınız. Zaten insan evden çıkarırsan hakiki Müslüman evden çıkarırsan silahlı çıkar. Silahı nedir? Ebdestir. Ebdest al çık. İnsan abdestli, melek-i da karşılasa ne mutlu ona. Kaza var, ani ölümler var değil mi? Ebdest ordun. Ha namaz geldi, sıkıştın. Özellikle büyük şehirlerde. Ebdest haline kadar tekbir et. İhram gitti senden Namazı kaçırdın. Ebdesliysen hemen gidersin. Nimettir. Ebdest aldın. İçeri çat. Vallahi iki dakika zamanlanmaz almaz. Ha, daha birisi imanın hoşuna gitti. Dörde çıkar Hoşuna gitti. Altıya çıkar Sekcize çıkar Ama çırı lütfen bırakmayın. Ramazan'da bırakmayın. Bakın senenin boyu boyu hiç bırakmazsınız. Buna da salatul zuha diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bunu mınıklarmış ve teşvik edermiş. Bu ecri de çoktur. Evet. Bir de bir not düşeyim. Salatul zuha'nın bir adı var. Avvabin. Avvabin. Salatul Avvabin diyorlar. Bazı gruplar bu almışlar. Akşam namazından sonra altırç ad diyorlar. Avvabin budur. Onun aslı yoktur sünnette. Akşam namazından sonra öyle bir namaz yoktur yani. Biz de serdik olsun da bir kılalım ama yoktur. Çünkü biz dinimizi Resulullah'tan aldığımız için bir de bu meselelerde ihtihad olmaz. Nasidir. Hadisten bellidir. Ondan dolayı Salatü Zuhha'ya bir mukayyet olan. İşrak namazı aslında aynendir Salatü Zuhhanın İlç öncesi işrak namazı diyilir. Yoksa aynen zuha'ya dahildir. Olabilir zuha'yı önce kılarsın ki bir saat sonra kılarsın dört içi, yani bu arada sekiz zucat kılabilirsin. Şart değil hepsini peş peşe kılarsın. Peş peşe de kılabilirsin, içi içi de kılabilirsin, her saatte bir kılabilirsin. Ama sünnette Eyyub kardeşin dediği gibi işrak namazı diye bir şey var. O işrak namazı nedir? Aynen salatul zuha'dır. Ama Salatul Zuhan'ın birinci vaktinde. Mesela Resulullah camide otururmuş, zikir yaparmış sabah namazından sonra. güneş bir mızrak kalktıktan sonra kalkıp at namaz karmış. Ona ne dermişler? Salatül İşrak. Aslında o Zuhan'ın birinci vaktidir. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah perşembe günü e, Mu'tad dersimiz günü devam ediyoruz bu dersin. O, o diğer 15' inşallah orada açıyorlarız. E, Allah bize Kapatmadan önce Allah bize bu on beş teneyi bücünden işlemesini inanarak iman ve ihtisaben işlemesini bize nasip etsin. Amin. Buradaki kardeşlere ve bizi duyan kardeşlere ve bizi bundan sonra müstakbelde ileride duyanlara ve bütün Müslümanlara. Bu zamanda değil, bizden gelen sonra nesile de nasip eylesin. Ve alhamdulillah Rabb al-alamin ve salatu ve salamu alla siedi al-musallimin, nabi na